Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Günaydın. Günaydın. O her şey yolunda Benim çok, bas, baslar da çok mu Yani Sizin... bir A ayarlama mı gerekiyor? Vallahi şöyle Mikrofonu söyleyeyim otay. Hiçbir şeye dokunma diyorlar. Hiçbir şeye dokunma. Her şey zaten şey ağ ay ay ayarlandı. ayarlandı mı diyorlar. Her şey ayarlandı, her şey ayarlandı. Çok teşekkür sıkıntımız yok. Günaydın sevgili dinleyiciler. Arkadaşım, e, Fahir Öncü'nün söylediği e, tarihin altına imzamı atarım. Çünkü... Aynen hepinizde bu tarihin altına imza semestrede bitti. Okullar açıldı, üniversiteler, liseler, efendime söyleyeyim ilk öğretim, orta öğretim, anaokulları, kreşler ve daha neler neler bugün e, yayına başladı. Yayına başladı dediğimiz tabii biz her şey hayata bir radyo olarak baktığımız için onlar da hayata e, ne yapmış oluyorlar? Yayına başlamış oluyorlar. Herkese ne diyelim güzel bir dönem geçirmesi dileğiyle özellikle öğrenci arkadaşlarımıza ebeveynlerine de keza aynı dileklerle güzel bir sömestr dilekleriyle başlayalım pazartesi gününe. Trafikte kendini belli ediyor. Ondan sonra asfaltlar sinirler biraz gerilebilir. senden ne, ne zaman ne oldu? Ne zaman trafik şey oldu ya? Bir 15 gün bir Daha rahatlama, bir gevşeme vardı ya iblisler yok diye. Evet. İblisler çıkınca sokağa tekrar ne oldu? Her taraf iblis kaynığı, aşırı iblis yoğunluğu anca trafikte akıcılık dediğimiz e, ilerlemeyi sağlatabiliyor insana çok e, çok şey olsun diyoruz çok terminolojik konuştum ee, çok özür diliyorum tatili biten mini mini kardeşlerimize geçti geçmiş olsunlar ama onlar olsun da tatili sanki ana baba parasıyla tatili ben de yaparım alır mı ya bir şey olmasa bırak bile evde evde yatıyor ya ben yeğenimden biliyorum Yatış. ne güzel dün Dün böyle bir nasıl bir gergindiler dün? Yani üç... nasıl bir huzursuzdular dün? Vallahi tüm Türkiye'nin üstünde bir huzursuzluk vardı. O yani, başlangıcı var ya. Bebekler gergin, anne babalar gergin. Efendime söyleyeyim, ebeveyn dediğim zaten aynı kapıya çıkar. Ondan sonra çocuklar gergin, o iblisler ayrı huzursuz. Mı etrafta mırıl mırıl gezen efendime söyleyeyim. Böyle Sanki şey var gibiydi yani Türkiye'nin üstünde. Ulan yarın ne olacak bir doğal felaketle mi karşılaşacağız gibi bir şey vardı. Tabii canım. Çok şükür ki böyle bir konuyla karşılaşmadık bugün. Ulanlı mulanlı konuşma zaten şey oldu. Yani serbest hocam. Tatil, tatilin bitmesini getirdiği stresle serbest hale geldi. Öyle ki kim? Yani... Sevdiğim kız bütün bana genç, ulan mı dedi? Onun şarkısı da var. Hem de bütün gençler öyle konuşuyor. Çünkü neden? Zaten pazartesi okul başlıyorlar. Evet. Mini mini yavrular. Ben e, 3-5 gün önce gördüm Hakan Burak'ı. Nasıl böyle yatağa yığılmış. Hakan yayılmış. Burak kimdir diyenler için. Yiyenim. Ee, ablamın bakalım. en büyük e, iblisi. Ama yiyen burada yiyen olarak geçer. Çok iyi yer çünkü. Hayır, e, bunu Haftanın ilk pası mı kullanmak istiyorum? Pas hakkını aldım Oktay. Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Ne kadar yayılmış, yayılmış. Bir de dün konuştum. Nasıl sesinde huzursuzluk var? Nasıl böyle bir şey var? Zaten pazar, pazar günleri, oktay da diyor, pazar günleri diyor. Zaten benim. Dayı mı diyor. diyor? Sevdiğin yeğen insana dayı mı dedi? <gülüyor> Sevdiğim de yeğenim bana dayı dedi. Onun da türküsü var. <gülüyor> i̇lerleyen dakikalarda o da bak. Nasıl diyor yani böyle diyor zaten huzursuz olurum diyor. Sen, ben diyor zaten diyor bir şey de indiremeyeceğiz diyor. Beş tane oyun oynamayacağım bütün oyunları indirdim diyor. Öyle bir gündemi var. Öyle bilirimdir. Hasta direi. mısın oğlum sen demedim ya. Rahatsız mısın sen? Rahatsız mısın? Nasıl şey ya? Cık, yok öyle ters ters, ters konuşmuyorum ben ters ya. Ters ters konuşmuyoruz çünkü sen sevilen bir dayısın. Hayır öyle bir ters konuşursun. Hayır senin şimdi ergen muhatabın olmadığı için bilmiyorsun. Valla yok ergen muhatabı. Yani, yani öyle sen bir ters konuşursun. Dört okka... Ters konuşur sana böyle kalırsın. O yüzden suyuna gideceksin <gülüyor> falan diye böyle böyle konuşacaksın. Hiç buna da böyle eziklik falan, falan diye okalı, düşüneceksin. Okkalı okkalı konuşuyorsun bakıyorum. Çocuk çok ağır konuşuyor galiba. Çocuk dediğim Hakan Burak genç arkadaşım Hakan Burak. Yok şu anda dinliyorsa anlamasın. Okka mokka bilmiyor. Okka, hep okkan. kilogram falan mı İyi ama <gülüyor> metrik sisteme geçtikleri iyi oldu. <gülüyor> metriye, metriye geçti. Hep okka hep arşın konuşuyorlar Hep metriye abanıyorlar. Hep metriye ablamla falan konuşurken de böyle arşınlı falan konuşur. Endazesi Hakan kaçtı. Hakan Endazesi de. Kısa adam kompleksi bilimselmiş ortaya çıktı hafta sonu. Ama onları neyi araştırmayı sorsalar bana söylerdim harcadıkları paraya yazık. Ben çünkü hayatımın büyük bir kısmını kısa adam olarak geçirdim ya. Şimdi bunu nasıl diyenlere de güzel cevabım. Fail büyük bir kısmını geçirmiş olamazsın. Kaç şu anda kaç yaşındasın kabul hesapla? Vallahi Hırh. Hırh. Hırh yaşındasın. E tamam büyük kısmı değil de 17 senesini ben küçük yani her yerin en küçüğü olarak resmen yıllarca cüce muamelesi gördüm ben ya. <gülüyor> tamam doğru gerçi büyük Yani bir öyle yani sınıfın e, böyle Ama hani, herhalde beden ilk... eğitimi derslerinde adamı <gülüyor> dizerler. Faiz 14'ü de sayma zaten tek ya. Tek moral maçımda şeydi yani benden küçük bir adam daha vardı. Gerçi aynı boydadık da onun numarası benden küçük olduğu için onu başa koyuyorlardı. Böylece ne sıranın başı olabiliyordu? Okul numarası. Ha evet. Ha. Ondan sonra benim numaram bir yani en büyük benim onun numarası diyeceğim. Kesir espirisi bir... numarası anladım. Forma numarası okla. <gülüyor> Çünkü okul takımında yıllarca biliyorsun ben libero olarak oynadığım için. Doğru ee, evet senin saçın falan e, da öyle libero kesimle geçti. Yani o en büyük eziyeti yaşadım ve ben sana söyleyeyim bildiğin kompleks ya, bildiğin kompleks, bildiğin rahatsızlık. Çünkü bir de yıllarca bütün arkadaşlarım şeyden giyinirken yani böyle hani artık o takım elbise elbise falan filanlar beden beden artık satılmaya başlandımda lisede ve hala garson boy diye bir şey giyiyordum ya. Garson boyu ne abi? Ya çocuk ol ya bir şey ol yani. Garson ne? Ya ben bunu hiç anlamıyorum ya. Ben bana bunu iyi ki sormamışlar. Sana sorsalar laps diye doğru cevabı alacaklardı da bana sorsalar uzun uzun karışık karışık konuşurdum ben. vallahi. Kısa boy Vallahi kısa böyle adam çok rahat aslında falan diye hiç konuşuyordum ya. Yok. Vallahi hiç sıkıntısı yok. Dans ederken rahat. Kimle? Elini, Kimle? Tek başına ya. Tek başına dans. Güzel. Disko disco ortamlarında rahat bak kısa adam. Evet. Kalabalık yerde yürürken çık bugün Kızılay'a. Kızılay'dan Sıya'ya doğru gittiğini düşün. Yok o hiç öyle Erişit değil. Bir Oktay verdim, dikkat ettiysen fahir. Rota çılgın bir rota yani böyle hakikaten bu rota çok canlar yakacak benzer. Ya da Atakule'ye çık. Atakule'den bas çıkılsın. Kimse Kızla yok. Atakule'ye niye çıkartıyorsun? Sapık gibi orada milletinde alarma geçireceksin. Atakule diye başka öyle kimse... yok diye bir şey yok zaten. Yolda birisinin olması lazım. Fahir. Ha, tamam. Yürü, yürüdüğünü düşün. Kalabalık bir yerde. Tamam. Ya da çık burada Tunalı'ya çık. Tamam. Ulusa git. Ulusa git. Kısa adam daha kolay yürür mü? Mi? Bana söyle. Yürümez ben böyle abi, Herkes üstüne üstüne geliyor. Nasıl? Herkes gövde üzeri üstelik de cüsseli cüsseli geliyor herkes. Ya olur mu Fahir? Uzun adamı ben şimdi yani yürürken aman oraya çarpmayayım. Aman şunu rahatsız etme. Aman dur Vallahi buradan. Ben... Böyle yürü, yürümekten daha çok yoruluyorum. Ben, ben yıllar öncesinde hep ya. bana iri gözüken, efendime söyleyeyim ya bunlar da nasıl zebellah gibi diye düşündüm insanların alayı bugün bana minnak minnak insanlar olarak gö gözüküyorlar. O başka Öyle. bir konu. O senin dediğin başka bir konu var. O senin ne kadar büyüdüğünle ilgili bir şey. İstersen Büyüdüm biraz değil bana. mi? <gülüyor> Ama o... kısa adamın avantajı fazladır ya. Ben kısa adamın yani. kalbi kısa temiz adam. olur Oktay. Niye? Yani o... O, o da, da başka bak. bir konu. Hadi o ya buradan da mı tutturamadık? Ama niye kompleks yapıyorlar? Niye kompleks var? Ya kompleksin üzülüyorsun ya. Biraz getirdiği bir Opa şey de hayatma bence. Üzülüyorsun. Hayata da nasıl bak böyle işte, bak böyle böyle yaklaşırsan tabi kompleks Dünya bugün sağladım. mesela sağlak ve solak diye ikiye ayrıldı ya. Evet. Şimdi solaklar dünyamızda biraz rahatsızlar ya. Solaklar yani hep dünyamız sağlaklar için her şey ya. Aynen dünyamızda biraz sanki böyle biraz uzun adam için yapılmış bir şey var. Öyle her şey ona göre. Kılık kıyafetinden tut. Kullanılan cihazlardan tut. Arabalardan Hayır, tut. Hayır senle ben ayrı bir dünyada mı yaşadık ya? Sen hiç üniversite sınavına girmedin mi? Üniversite e sınavında kere minnak, kere minnak mi? küçük kardeşlerimizin sıralarında evet. üniversite sınavında test kitapçığını doldururken, çiap tamam. anahtarını doldururken ama anam anam çivi varmış diye böyle zıplamadın mı ya sınavda yerinde? Zıpladım Oktay zıpladım. Eee sen nasıl hala her şey uzun adama göre hep sen gidip tek kolçaklı sıralarda yamuk yumuk oturduğun zamanı hatırlamıyor musun ilk ya? İlkokul sırasında girmeyi dikti ya. İlkokul bil ya üniversite sıra hazırlıkta okumadın mı sen? Ha hazırlıkta okudum e, da tamam. vallahi benim en büyük işkencem üniversite sınavına girişte ikinci girişimde bir sene açıkta kaldığım seneden tamam. sonra o ilk sene işkence olmuştu. İlk okul işkence. kez dershaneye gitmek, tekrar çalışmak ve hazırlanmak resmen işkenceydi. Hayır yani böyle falan da uzun boylu adamın sıkıntısı vardır. Oktay Demirci'nin tanımlamaları tek kolçaklılar geliyor. <gülüyor> Şimdi de huzurlarınıza tek kolçaklılar sıra halinde geliyorlar. Resmi geçitte tek kolçaklarla yürüyenler. <gülüyor> ben burada hareketini yapıyorum da size evet, pek anlaması geliyor olabilir sevgili dinleyiciler. Siz de bu tek kolçaklar <gülüyor> yürüme hareketini yapabilirsiniz. O esnada biz bir reklamını <gülüyor> şey yapalım. Oktay'ın reklamı var. O da evden getirmiş canım evden sağ getirdin. olsun. Çok güzel yaptım ya. Çok güzel. Aa A size yoğurt getirecektim bak unuttum Fahir ya. Sevgildiğiniz için. İzlediğim sen ve Pelin'e. Teşekkürler. Hay Allah ya. Oktay, öncelikle teşekkür ediyorum ama vakkaten çok teşekkür ediyorum. Neyse yarın. Yarın artık. Yani yoğurt hakkım baki herhalde. Ben sana uzun uzun anlatayım gel bak. Pazartesi başakta. günü çünkü bizim istihkakımız dağıtılır. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar, Modern Sabahlar. Ne oldu keyfiniz yerine geldi mi? Zazla zaz da zazla zaz zaz da zaz zaz da zaz al sana zaz jövü jövü jövü. Eee 8.33 34'te yaptık istediğiniz gibi saati sevgili işler. Her şey ayarlandığına göre o zaman hayatımıza kaldığımız noktadan devam etmemizde hiçbir sakınca göremiyorum ben. Çok da. teşekkür ediyoruz. Ee, Fahir Ölç gerçekten. Foket bilgisayarınızdaki tüm ayarlamaları hafta, yaptıysanız. Yaptık. Hafta sonu e, senden ısrarla je vie, je vie, je vie, je vie, je vie. Ben de dedim İstenmişti. niye bu çocuk böyle Fransızca konuşmaya çalışıyor? Böyle bir ilgisi mi oldu, alakası mı oldu ki? Çünkü sen biliyorsun e, modern sabahlar 3 ekol kuralına göre çalışır. Oktay evet. Demirci Alman ekolü, e, Gekaya Fransız ekolü e, ve... E, Fahir Önç'te İtalyan Aygırı modeliyle. Ben biraz yani aynı potada erimesi zor ekoller ama e, İngiliz ekolünün de temsilcisi olmak istiyorum programda. Estağfurullah o hepimiz o. Yani o Alman ekolü hem İngiliz ekolü biraz ters gibi görünüyor ya, ama İngiliz ben olacağını şey... düşünüyorum. Yani. yani o biraz hepimizde olduğu için onu kimseye ben şey yapmadım ayırmadım. Ha öyle mi? Yani o hepimiz istediğimiz gibi kullanabilir. Ortak mal İngiliz style'a kafası. Tamam o zaman öyle paylaştıksak tamam o zaman. Onda bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Clint Eastwood. Öldü mü yapma ya. Değil olur mu ya 83 yaşında. Parantez ee, içi söyle Oktay. Delikanlı. Çünkü par ha, delikanlı gibi. Hakikaten delikanlı gibi ya. Parantez Keşke 83, 83, 83 yaşında ben de öyle olsam. Çünkü ben 96'ya kadar yaşamayı düşündüğüm için ben ileride de bir sonraki modelimde ee, şeyin babası. Modelinde dediğim. Ya model dedim 83 yaşındaki model o. Bak ha, bir, bu, tamam. bir Sean, Sean Connery'i ben model alırım. <gülüyor> tamam. Bir Clint Eastwood'u model alırım. Bir de şeyin Kirk babası. Douglas. Kirk Douglas. Şeyin babası dediğim Şeyin babası da deme ona ya? Onu, onu şeyin bir, oğlu de şeyin ona razı olurum adam. bak ama Vallahi, şeyin babası ne? ben onu da hatırlamadım Kirk zaten bir kadın. Douglas. Çukur Çene. Yani bu üç adam benim hakikaten nasıl ki Rahmi Koç benim ideallerimden biri. Böyle yaşlanmak istiyorum diyebilir Böyle değil yaşlanmak, böyle tatlı tatlı olmak istiyorum biraz bir de, aslında tabii, birbirinden farklı var Fahir ya çok farklılar da ben üçünün çok özel yani, özelliklerini alacağım ha üçünde bir de onar sene farklı halini mi i̇şte, düşünüyorsun yani işte birinin 63, öyle. Birinin 63 birinin gerçi birinin... Shankar'i dediğimiz adam da geldi yani 80'ine onda söyledi tabii da o parantez içinde kaç onu bilmiyorum ben o parantez içinde etekli mi 80 yaz parantez içinde Shankar'ı diye parantez içinde Google'a öyle sorabiliyor muyuz ya parantez içi Shankar'ı parantez içinde soru işareti koyuyorsan lak diye çıkıyor tabi canım direkt a aynı kaç? Aynı yaştalar. Devre mi? Çıktılar bunlar, Clint Eastwood'la. Yani o şeyde doğmuş. Yazın doğmuş. Onda hava çok sıcakmış. Sean 1930 doğumlu. Ee, Karloş'un şey, benim ya. Mayıs 31. Öbürü de vay be. Clint Eastwood. O ya. da parantez içinde 83. Aynı üç. bak devreler gördün mü? Aynı 1930. bende yarattıkları hissiyat aynı. Ana baba farklı yalnız onu Tabii, vurgulayalım. Muhakkak ki. Muhakkak. Pek çok kişi şey zanneder. Ana -baba, baba bir zannediyor. Ana bir baba farklı. Öyle değil. Değil. değil aynı değil. yıl olduğuna göre kesin doğru bizim dediğimiz... Sadece <gülüyor> burada söyleyeceğimiz tek şey kesin bilgi. ikisi de aynı yaşta. Clint Eastwood parantezinde 83. Ee, Evlendi mi? Film çekmediği zamanlar ne turnuvalarına katılıyor? Ping pong. Ee, basketbol. <gülüyor> <gülüyor> Tenis. Turnuvaya katılmaz. Yani basketbol oynar da ha. turnuvaya katılmaz. Sokak basket, Street basketbola gidiyorum ben diye evden çıkıyormuş. Street, ba street basketbol ne lan? demişler Clint Eastwood'a. Ya abi lan, pardon alışkanım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Clint Eastwood'da lanlılığını konuşan adamın alnını karışlarım. karışlarım. Karışlamadan önce öperim ondan sonra karışlarım. bile gitmem size dedi efendim deyip hemen ispiyonlarım. Çok asabi gözüküyor ama pamuk gibi bir adam albüsü. Yok halbüsü. yok asabiymiş. Hep asabiymiş yakın çevresi. Ama yakın çevresi de bir o sürü boksör, affedersin. boksör filminden sonra şeylerin söylediklerini hatırlıyorum ben. O kızcağız vardı ya. bahsız kızcağız. Batsız kız. Ah. Oscar aldıktan sonra bir şey yapamayan. Neydi o? Charlie's mi? Boksör olan. Cık, yok ya. Hileri Schwenk. Hileri Schwenk mi? Öyle ay, geçer. Ha. Ee, onu onu söyledim. Ay nasıl ters? Nasıl ters? tersi, tersi pis. Çok ama arkadaşlık pis. ortamı şahane demiş. Harika. E ne ne golf turnumuz. Aman ay ya yani bir yaştan sonra da insanın golf gerçi ben de golf abi. oynamak istiyorum bir yaştan sonra. Golf oynanacaksa belli bir yaştan sonra oynanması zaten lazım zaten o golf oynamak için belli bir de şeyin olması lazım. <gülüyor> Onun zopaları bir pahalı. Zopalarında hakikaten ne, ne canlar yanıyor öyle söyleyeyim yani. Yani belli bir yaştan zor mu olması gerekiyor? İşte diyorsun. biraz birikim falan yap ondan sonra oynamaya başla. Ya da ne bileyim emekli şeyini aidatını. Sadece zopalarla falan da değil. Ne veriyorlardı emekli olunca? İkramiye aidat vermiyorlar değil mi? Ha, biz apartmana her ay aidat veriyoruz tamam. Apartmansan ya da aidat siteye. da veriyor Tamam aidat emekli olunca bize tamam ikramiye veriyor. Çünkü bazen karıştırırlar beni de kandırabilirler kolayca. İkramiyeni git golfe yatır ya. Git bir golf çantası al, güzel kıyafetlerini al, yemin ediyorum yeter zaten. Anca ben yeter. sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç öyle çanta mantı bir tane araba al, Bülent Ersoy'un dört tane golf arabası olduğunu biliyorum ben. Hem çalıştırıyor para kazanıyormuş. Tabii, tabii. Hem Herkes de... zannediyor ki onun işte vinçleri var, yok efendim söylüyor, kepçesi Dil, var, bilmem ne. Dört tane golf arabası var. Dile kolay. Ve 16 tane sopası var. Golf sopası. Ay Bülent Ersoy'un golf sopası da. Ben Bülent Ersoy'u golf oynarken görürsem bir daha hakikaten galiba ölsem de gam yemeyeceğim ya. Ya gam yemek ne demek ölsem de gam yemem. Yani hiç üzülmeyeceğim herhalde şey olursa. Bunu da gördüysem artık. Bundan sonra hayattaki amacım olarak Bülent golfe başlatmak var. Name beni öldürmeye mi çalışıyorsun nokta Hayır. Ne bileyim ölsem de gam yemem diyorum. Hiç gam yememek için. Gam yememem için. Ağır hasta mıyım mi yok benim yoksa? Çünkü son isteği bilen Ersoy'u golf oynarken görmekte. Nasıl görmek anladım ben anlamadım ki? Ne bileyim bütün hayatımın amacı hiçbir bu. Hiçbir şey olmaz falan. anlamında gelmiyor mu tamam. ölsem de gam yeme? Tamam hiçbir şey olmaz da ben de acaba panikledim ağır hasta mıyım yoksa? Ne alakası var canım hiçbir şey olmaz. Son isteğim buymuş şey, gibi şey yap Canımı sıkmaz anlamında ha, kullanıyorsun. E olayım. Eyvallah abi öyle de eyvallah. Zaten öyle bir olasılık da yok fare. Hiç tartışmamıza gerek yok. Golf turnuvasında boğulmak üzere olan bir kişinin hayatını kurtarmış Quintus Food. Pardon bir ee, şey sorabilir miyim? Ulusal profesyonel amatör golf, golf turnuvası. Golf turnuvasında birini nasıl boğa biliyoruz? Efendim onu kuma gömdük. Beline kadar, boğazına kadar gömücüktük. Kafayı da gömmüşüz. Kum havuzu olduğunu biliyorum golfte de. Peynir parçası kaçmış abi. Ha, Steve John'un boğazına. Şey mi? Ne derler? Heimlich manevrası mı? Man man e <gülüyor> man e <gülüyor> Heimlich manevrasıydı değil mi onun adı? Böyle arkasına bir... geçmiş, ıps, Yanlış... diye. Yanlış hatırlamıyorsan, haynlik yani. Vay be, demek ki masa tenisi falan da oynar yani Clint Eastwood. Her türlü ya, affedersin hepimizi demiş. çok amiyane tabiriyle sallar. Gözlerine baktığımda Steven, insanı, hayatı gözlerinin önünden geçerken beliren o paniği gördüm ve bir şey yapmam gerektiğini düşündüm diyerek. İnsan yaşında olunca bazen herhalde demek ki hayatı film şeridi gibi geçiyor gözünün önünden. O da biliyor tabii. Yok yok, Steven gözlerine baktığı zaman. Tamam, ha o da tanıdık doğru. bir diyorsun. Sen kendisi diyeyim. şeydir, bir sürü tamam, arkadaşı doğru. vardır yani düşünsene giden. 83 yaşında adamın kaç arkadaşı kalacak? Vallahi manevra yapmış. Hakikaten. Ondan sonra peynir parçası alıp diye atmış kendine. Kızarmış beyaz peynirmiş bir de. Hmm, hellim mi? Yok yok beyaz peynir. Beyaz mı? Kızartmışlar. Hellim olsaydı iyiydi. Ondan Ellimdese sonra şey yapmamış. Daha faydalı. Öksürük falan yapmış. Hellim olsuz hemen lıp diye atardı o Ama işte öbürü yapışıyor biraz. Şey yapışıyor tabii yani. dağılmıştır. Hmm. Bir de onlar yağlı da. peynir seviyorlar ya. Öyle hmm. işte. Öyleymişler ama e, tabii yani nefes almaya başladım ya demiş. Oh, öksürsem, demiş. De. <gülüyor> öksürsem de. Öksürsem <gülüyor> de. Demiş. Yani ay. Ne diyorsun demiş <gülüyor> ya ne diyorsun yani. De en sorun kahraman, yok en kahraman Clint Eastwood. Ya işte sadece filmlerde olmuyor kahraman. O kadar kahramanlık filmi çekince, yani iyi kötü çirkinden biz hatır hatırlıyoruz. <gülüyor> kirli hatırlıyoruz. Kirli heri hatırlıyoruz. Kirli heri. Üstelik kirli Harry dedi. Kirli ni? Serisi. Serisi. Yani bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Bir sürü adam, bir sürü şeyler yaptı. Demek ki onlar boşa geçmiyor zamanını, boşa geçirmemiş Clint Eastwood. Ya bugün Unutulmazları mı dersin? George Harrison'ı da al. Space Cowboy'ları mı Harrison, Harrison Ford'u da al. Harrison Ford da bugün gayet rahatlıkla bir insanı kurtarır. Nicolas Cage'e pek güvenmiyorum onu söyleyeyim. Golf o... oynayacağın adımı zaten iyi belirlemen lazım derler. E yani bir zahmet kusura bakma da biraz. Böyle bazı Amerikan mahallelerinde abiler öyle der. Böyle ayağını duvara dayamış böyle sohbet ederken boş konuşurken yani mahalle bir, abisi. Bir, bira içerlerken mi? Bira değil ya öyle çekir değil çekirdek de yok onlardır. Ne, ne yapıyorlar içiyoruz, onlar? Be? Kozu, ne yiyorlar konu. onlar ya? Ne, ne yiyor? Öyle dururken çekirdek vardır ya onlar Vallahi ne yiyor mahallede? Polisler hep şey yer bu yuvarlak Donut. donat yerler ondan Geç sonra polisler. çörek ya da şekerli. De de hep uzun uzun değil uzun, uzun süre yiyecek bir şey lazım. Uzun süre yiyecek bir şey yok. Leb falan öyle bir şey Onların yok. Onların hiç öyle işte ne bileyim kuru yok. Bir Amerikan filminde bir kuru soygunu sahnesi yok. Mısır hiç kuru yok en büyük eksiği bugün Amerikanın Avrupa'nın. Doğru. Ha, insan o kadar medeniyeti yapmışsın bir kuru açmaz mı insan Market ya? Market var market vardı kur yemişçinin tadı şöyle kavrulmuş. Beraberi oradan 250 gram akşamleyin hepimize bir can şenliği olsun. Hiç bunlar olmuyor. Kabak çekirdeği ye bari. Yani ay çekirdeğine karşısın bari kabak çekirdeği. Ye. Kabak çekirdeği değmiyorlar. Çok güzel. Çinko var içinde. İnsana faydalı ya. Zihni açar ya. Ne oluyor ondan sonra? Ondan sonra Amerika bu noktada. Kusura bakma da hangi noktada olmayı bekliyordun? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sure I know? Yine yakaladınız, evet. Aynısını yaparken bizi yakaladınız sevgili dinleyiciler. Artık söyleyebileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Evet, haklısınız. Bir daha yapmayacağız. Bazı dinleyicilerimiz gıcık oluyormuş biz bunu yaparken. Hadi ya. Aynısını yapmamıza. Hadi canım. Çünkü bazı şarkıları çok sevdikleri için Bye. çok da aynısını yapmamızı istemiyorlar galiba. Orada bir şey olmasın, bir yani e, aynısını yapamadığımız bazı şarkılar oluyor çeşitli sebeplerle. Var, sebeple evet, hani. evet. Acaba ondan mı? Çünkü aynısını yaptığımızda ya ayn aynısını yapıyoruz ya. Çünkü ya aynısını yapın diyorlar ya, ya aynısını da hiç yapmayı zaten daha iyi aynısını yapıyoruz. yani. Aynısını nasıl rahatsız oluyor? Nasıl ki insan Allah aynısından rahatsız olur ki? Demek ki, ki değil aynısı. Değil, aynısı oldu o kadar aynısı oldu ki ayırt etmesi mümkün değil. Demek ki bazısı muh muhbir tipi bir şey var. Demek Ya da paralel bir radyomuz var o orada bir şeyler oluyor dönüyor. Benim anlamadım bir takım hadiseler. Ama çok sinirliyim çok stresliyim sinirli de değilim de korkuyorum ülkem adına korkuyorum. Hepiniz adına, çocuklarımız adına korkuyorum. Senin korkularına geçmeden önce bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Ee, şimdi e, iki şarkı süresince düşündüm, taşındım. Clitch Eastwood. Bir arkadaşını golf oynarken e, boğazında peynir kaçan arkadaşını kurtarmış ya arkadaşını. Evet. Çok, heimlich manevrası değil. Heimlich. Heimlich mi? Heimlich mi? Heimlich. Heimlich manevrasıyla kurtarmış ya. Evet. Böyle hüp yapmış, adamın hayatını kurtarmış. Evet, lıp diye Yoksa, bırakmış kendini. Öyle yazdım diye bir açıklaması var Steve John'un. Aynen. Steve... Ee, Şimdi Clint Eastwood zaten büyük bir adam ya. Büyük derken? O ne bileyim yani yönetmen oyuncu. Ha o anlamda. Çok da yani çok da saygın bir yönetmen. Aynen abi. Ee, ta ki o tek başına koltukla konuşma şeyinden önce biliyorsun. O belli bir noktadan sonra ha. insan artık şeyleri Olsun. açtıktan yine, sonra onu da onu da ister bünye be. Yine de yine de saygın bir yönetmen, saygın bir adam, saygı duyulan bir adam. Şimdi bu hareketiyle bir de başarı hikayesi ekledi. Aynen. Yani daha doğrusu başarı larına bir başarı daha eklemiş oldu. Aynen, ŞanKöneri düşünsün şimdi, afedersin, edersin. Kirk Douglas düşünsün. Vallahi Oktay Demirci de düşündü iki şarkı boyunca. Ne var, ne var böyle yaptım kahramanlık hikayesi diye bir şey var mı falan diye. Benim bugüne kadar bir tane böyle bir hikayem var. O da yani can mı kurtardı nokta. İşte değil. Ha. Tam değil yani. Ya tabii ki o çünkü çok sıklıkla başımıza gelmiyor. Şöyle bir taradım. Hı -hı. Geçmiş Aradığınız 35... kriterlere uygun herhangi bir veriye rastlanmadı mı? 35 36 37 seni aradım. Hatırlayabildiğim kadar şöyle fahir. Ee, yani bir tane bir olay buldum ben. Onu bizle paylaşmak ister misin? İşte. Ya yani, bir başrayken şeyi de otururken üniversite yıllarında kantinde otururken. Bir saniye bir dakika Oktay. Ne ne bekliyorsun? Başarı, Başarı Hikayesi Özür dilerim muhtar bu şeyler birbirine <gülüyor> olur, karışmış işte tekrar yapam Başarı Hikayesi Merhaba Başarı Hikayesi diye getirdiğim konu ee, Pek çoğunuzun canını sıkabilir bu muydu diye Ama ee, ben eminim Birileri mutlu olacak bu hikayeden. Birilerinin canı fena yanacak diyebilir miyiz? Yoktay? Birilerinin canı fena yanmadan müdahale ettim. Hemen, ne oldu? Hemen sıcak bir çay bardağının üstüne arkadaşımın üstüne düşmesini engellemiştim. Ne zaman? Hayır. İşte üniversite yıllarında tam böyle kantinde oturuyoruz. O oynar ya masalar. Evet. Masa oynadı tam böyle bardak şey oldu. Ben elimin tersiyle tam arkadaşım sıcaktı dedi yeni alınmıştı. Onu böyle bir ittim elimin tersiyle. Bardağı şöyle tıp diye bir vurdum fair. Kız mıydı erkek miydi? Erkekti. Hikaye net olmadığı için... Hikaye net olmadığı için da benim net da net veremedik ya. Ne yapacağız Oktay? Yani, yani bir bu var ya. Bu da yani ne kadar yaklaşır Hanli manevrasına? Kıyaslanamaz bile yani Ya vallahi hakikaten ya yani. ben de düşünüyorum da hayatımdaki eksiklerden bir tanesi Var mı burada. senin böyle bir şeyin? Ya var ben bir iki kişiyi kurtarmıştım var Kendinle ilgili şeyler değil yani Başka, başkasına böyle bir faydası Tabii olacak Ya canım bir yani gibi. işte Boğulmakta olan iki kişiyi kurtardım Hiç bundan bahsetmedim bugüne kadar Aynı anda mı ee, Efendim Aynı anda mı kurtardın yoksa Yok farklı zamanlarda. farklı zamanlarda Ortalama her yaz bir kişiyi kurtarırım Benim böyle bir şeyim vardır Eee buna eriştiği anda zaten biliyorduk 2 <gülüyor> yaz tatili yaptım bugüne kadar ortak. 2 yaz tatilinde <gülüyor> de bu tür vakalarla karşılaştık. Ondan sonra suni teneffüsler, efendime söyleyeyim kalp masajları, Heimlich manevraları. Bunlar benim hayatımın olmazsa hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Güney Afrika'da Bondi Plajı vardır. Bondi mıydı? Neydi o plajın adı ya? Gümbet mi? <gülüyor> Çıplaklar plajı onu Çıplaklar mu diyorsun fay? Güney Afrika'da da baya bir şeyim var yani. Baya bir öyle şeyim var yani. O tür havada, kara'da, her yerde otur. Uçak indirdik. Çok şükür. Kazasız. Ne anlatıyorsun Böyle ya? konuşmak istiyorum işte. Böyle bir adam olmak istiyorum ama hiç yani. Bir tane mi rastlamaz ya? Bari bir tane rastlasın da. Gerçi hani... Yani o, o tür bir kahraman olan şeylerden düşün. Olan, Hayır, olan, olan şeylerden bakıyorum. Olan şeylerden düşün. Azıyla ben, da yetin diyorsun. Azı yani. tabi canım az çok fark etmez. O ne kadar minnettar olmuştu bana o arkadaşım çay bardağını üzerine ha, atlasın dökülmesinden. Suyunu sonra. Biraz daha soğutmuştum mesela o şey olabilir mi banyo suyunu? Baktım bu çok sıcak dedim biraz daha soğuttum. Biraz o, buna soğuk seykiyin. Ama o ani karar verme dahil olması lazım. Ani Onu ani. Orada sen düşünüyorsun yani su soğuk mu sıcak mı falan. Yani mesela nasıl klitif yani hemen arkasına geçmiş Steve John'un böyle arkadaşının golf oynarken Haym Lihman evrasını yapmış. Ben mesela nasıl hemen fark eder. hemen böyle çay bardağın irili ufaklı fark etmez. Anladım. Altılı yedili. Yani, yani onu yapmayı ben de istiyorum ama işte bende de çok fazla da bir şey yok. Vardır vardır da iyi şey yapamıyorsun. Gerçi ondan sonra ne yaptığın çok önemli fayır. Ondan yani sonra hemen sen... bir havaya giriyor. Sessizce ortamdan ayrılacaksın ki arkandan şey konuşsun. Kimdi o kahraman falan filan diye. Hadi ya işte evet, ben onu yapıyorum. Sonra ya. masa tenise o, ping pong oynamaya kalktım. Gerçi ben de bunu bir filmde seyretmiştim orada çok havalı geçiyordu. Hemen kalkıp gidiyor muydu? Ya işte kalkıp gidiyor falan filan da işte bu bir şey kahraman. Ne derler ona uçak düşüyor. Dustin hanım mıydı neyinde öyle bir şey vardı. Hemen yürüyüp ayrılmış mıydı? Ney? Mekandan ne, ayrılmış mıydı? Uçaktan ayrıldı evet hemen uçaktan insanları kurtardı ve sonra ayrıldı. Öyle ne kadar şey. doğru hareket ya işte ben bilemedim ki onu. Ben Bir de o havayla masa tenisi oynayalım diye masa, sonra masa, masanın üzerine düştüm ben mesela. Oktay Demir'in anılara sardı. Hayır <gülüyor> bütün havası gitti yani o hareketin. Yani. Şu anda ben çıksam bir şey yapsam sorsam öyle kimse hatırlamaz onu. hatırlamaz onu. ama işte. Ha, şu masanın masa üstüne düşen masayı iki... Çeçep'in şey ayrılmasına yol açan adam mıydı falan derler. O zaman senin kilolu önemlerin lütfen onu ben senin artık şey gibi cahiliye dönemin gibi düşünüyorum. Fay inandığın kadar kilolusundur. Yani o yüzden yani Muhtar vallahi sen... çok felsefik oldu program yani çağlarından <gülüyor> çıkacak. Sudu, herhalde o. büyük ihtimal golf arabasına binip uzaklaştı oradan. Bu Ama kadar pati, havalı hareket yeterli. Patiyle, patiyle, patiyle. <gülüyor> ee, hepimizi tedirgin edecek haberi ben artık vermek istiyorum. Buyurun. <gülüyor> Abdulhamit'in torunları. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Hangi Abdülhamit diyenlere? İkinci Abdülhamit cevabını hemen verebiliriz. Tamam. E, 250 torunu e, dava açtılar. E, ne için dava açtılar? Sevinç Pastanesi'nde buluşma sözü vermiştik. Kimse gelmiyor mu demiş? Valla İstanbul'da dedemizin mirasını alacağız diye e, dava açtılar. 250 kişi. E, yemin ediyorum var ya eğer alırlarsa hakikaten e, çok özür diliyorum ama donumuza kadar alacak gibi duruyorlar. E, istedikleri e, yani istedikleri dedim torunların istedikleri neler isterseniz kısaca bir göz atalım. Kimden istiyorlar bunu? Valla Türkiye'den mi? Türkiye'den istiyorlar. Hı -hı. Gerekirse insan hakları mahkemesine kadar e, mahşru diyerek de e, şeyini ne derler? Zopalarını gösterdiler. Neler isteniyor? <gülüyor> Galatasaray Adası isteniyor. Sultan Hamam'daki İzmirli Hanı. Oktay sen çok iyi bilirsin bu İzmirli Hanı'nı. Tabii çok iyi bilirim ya. Valla bilmiyorum. İsteniyor. Yedikbaşı'daki tiyatro arsası Bilmiyorum. Bak şu ana kadar hiç hiçbirini bilmiyorum. Eyüp'te 21 dönüm tarla. Eyüp'te tarla mı var bilmiyorum. Mal beyanı mı yapmışlar ya? 18 dönümlü bahar kıştası. <gülüyor> Vallahi öyle. Kağıthane'de 20 dönüm arazi. Bakırköy'de 70 dönüm arazi. Ondan sonra Paşabahçe'de 40 dönüm arazi ve şişe fabrikası. Galiba en çok parayı burası edecek. Tabii evet. Ondan sonra Beykoz'da 40 dönüm bostan. Böyle tabi değişik fantastik istekleri mu var. Onu bilemiyorum. Şişli de İzzet Paşa çiftliği, çatalcı. O duruyor. Tamam. 200 sene önceki şeyler muhakkak ki bir tekrar bir gözden geçirir. Ufak tefek değişiklikler olmuştur. E, milyar doları geçiyor istedikleri. E Tabi şimdi eski haliyle de veremeyiz demişler. Efendim o konaklar falan hiç kalmadı. Bostanlar, onlar hep AVM oldu falan diye. O zaman demişler bize paramızı verin. Biz paramızı isteriz arkadaş. Ee, yaklaşık işte 1 milyar doların üzerinde bir meblağ. Ee, şöyle de geçiyor. Abdülhamid'e ait mal varlığı Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra kamulaştırılmış. Hmm. Kamulaştırma Cumhuriyet'ten sonra olduğu için varisleri mirastan pay alır diye bir avukatın açıklaması var. Onu bilemeyeceğim ben. Onu hmm. tam olarak bilemeyeceğim ama alırlarsa bayağı sağlam para alacaklar. Ee, herkes soyunu bir araştırsın tekrar şöyle bir baksın. Yani bu hani biliyorsunuz belki uzanıyordur bir şekilde bir yerden uzanıyorsa uzayan kol bizden olsun. Mantığıyla mı yaklaşırsınız nasıl yani yaklaşırsınız bilmiyorum. Yani 20'ye yakın çocuğu vardır. Abdülhamit'in ee, mi? Abdülhamit'in. Sen nereden biliyorsun Abdülhamit'in? Ta tahmin ediyorum. Kabaca diyorsun. Kabaca öyle oluyor. Ve padişah 20 çocuk. 15, en az 20 diye böyle 15, Onu da oluyor. gösteremiyor. iki yumrukla. E genç de ölmedi Abdülhamit. Yani 20 çocuk yapacak kadar vakti Zamanı vardı. Zamanı da vardı. Oktay da etmez. vardı. yani bir insan hani birkaç hafta içerisinde de 20 çocuk yapacak. Yani birkaç hafta demeyeyim de hani Evet Fatih Jüneri tamamla. Bunu ben tapelere geçmesini bekliyorum. Tamam tapelere geçsin ya. Bir insan çok yani kasarsa bir ayda da 20 çocuk yapar yani. O kadar şey değil. Yani illa bir 80 90 yıl yaşayayım da her sene bir çocuk yapayım diye yani. Çünkü padişahın 20 çocuğu da aynı hanımefendiden yaptığını ben düşünmüyorum. Açık söyledik. Tabii belki. ki. <gülüyor> yani yoktur zaten öyle bir şey de. Ee, yine de gözdesi var bunu gözdesi var. bali var. var, İlk bali var çok affedersin. Efendim, eşleri var. Falanı var. Filanı var yani. yani o yüzden, o yüzden e... diyorum 20 çocuk çok da vaktini almamış olma ihtimali kuvvetli. muhtemel. Yani kabaca 200 250 torun var mıdır ona bakmak lazım. Yoksa ben mal malda o yapacak. Onun, onun, mı onun değil ki ya. O da onun değildir falan. Hayır hepsi tek tek incelemek lazım. Senin en endişe mi o? Yani hepsi yani ben torun ben torunuyum efendim? Ben de konuştuk söylüyorum. Diyen adamları bir fotoğraflardan bir tek tek bakasın. Aynı zaten bir şekilde dedeye çekmiş dedi. Büyük dedesine diye Çünkü e, 2. Abdülhamit'in e, çok hani belirgin özellikleri var yüz yapısında, burun vesaire. Öyle bakacaklar oradan anlayacaklar. Bilmiyorum artık ya da kan örneği mi alırlar. Bilemiyorum yani. O şekil, bu şekil, bir şekil e, herkes ispatlasın o zaman. Ya da ispatlıdır, bilemiyorum. İngiltere'den bir haber var onu da verelim mi hemen? Ver. Yoksa saat başına geldik bir... Oktay şöyle yapayım ben sana madem çok saat başı dedin al sana saat başı yani o kadar da saat başı dediğin Resmen şey. Resmen İngiltere'de ben onu söyleyeyim de Fahir bir istifa haberi var. Ver istifayı. Resmen yani ee, bir takım lobilerin harekete geçtiğini gösteriyor İngiltere için. Ne lobisi? Göçmenlik Bakanı Mark Harper istifa etmiş. Sebebi de evinde çalışan e, kadın temizlikçisinin ülkede vizesiz kalmasıymış. Vize lobisi diyorsun. Vize lobisi. Resmen vize ve vize lobisi. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Sevgili dinleyiciler sizlerle çok güzel bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Kesin, kesinleşmiş teyidi alınmış bir bilgi olmakla beraber. Okta Bey son dönemde basketbolumuzla ilgili gelişmeler var onlarla ilgili bilginiz var mı? var evet Türk basketbolu ile ilgili hı hı. şey evet. kart aldık bir tane Dünya kupasına katılmak için onu mu diyorsun ne kartı wild kart o ne be Dünya Kupası'nda otomatik geçiş kartı verdiler ya. Ha onu yok. 65 yaş üstü Yok yok, yok yok yok. O değil e, 12 Şubat 2014 günü e, Ankara'mızda e, bir e, maçımız var. Kimle beraber maçımız var dedim. Yani senle benim maçım yok ama e, Euro Cup'ın ikinci tur maçlarında son maçını oynayacak. E, Icontent Ankara Kolejliler. Hmm. E, ve Dinamo Benko di Sardegna ile 12 Şubat Çarşamba günü saat 19'da. Ankara Arena Sponman. Hemen yarından sonra. Yarından sonra. Çarşamba günü ayıptır söylemesi. Tamam. E, hakikaten bu maç çok önemli. E, bu maçı kazanması halinde grupta tek yenilgimizi İtalya'da e, farklı biçimde almıştık kendisinden. Kendisinden dediğimiz de Dinoma Sassari e, bahsettiğimiz takım. Tamam. Ondan sonra e, eğer bu revanşı alırsak Euro Cup'ta son 16'ya kalarak... Ee, hem Ankara hem de e, bizim basketbolumuz için önemli başarıya imza atmış olacak Aykon Tet Ankara Koleji. Başarılar diyoruz o zaman başarı, Ankara başarı, Koleji. başarılar dileyeceğiz. Sadece başarı dilemekle de kalmayacağız. Ee, i̇lerleyen dakikalarda buradan e, basketbolumuzda e, bilet verme şeyini de ne der? Ne kadar güzel. Öyle verebiliriz. Ama tabii ki biraz daha var, vaktimiz var. Önce gündemimize bir, şöyle bir göz atalım. Ee, neyimiz var neyimiz yok eteğimizdeki taşları dökelim ondan sonra vay bundan bahsedecektik olmadı araya şu girdi bu girdi olmasın diye ee, genel bir toparlama anlamında <gülüyor> çok özür dilerim İngiltere'deki istifa haberini verdim evet yani vizesiz çalıştırıyormuş <gülüyor> çok özür dilerim yani burada ben hani terbiyesiz falan gibi laflar kullanmak istemiyorum ama insan neredeyse o noktaya geliyor vizesiz, vizesiz. E, vizesiz kalıyormuş İngiltere'de üstelik göçmenlik bakanının evinde ki, temizlik Daha güvenli bir yer görebilisi. ben düşünemiyorum yani. Yani ben burada bir e, şey olduğunu düşünüyorum Fahir. Yani istifasını vermiş gerçi Göçmenlik Bakanı. Parantez 43 Mark Harper. Ya ee, şuna bak bizim yaşıtlarımız artık bakanlık makanlık yapıyoruz. Biz biz radyo programından bir adım öteye gidemedik ki Oktay. Ne kadar güzel işte. <gülüyor> çok güzel. Ama yani insan bazen de şey yapıyor. Senin yapıyor bakan verdim. Ben sana BBC'den mi? radyocuların e, anılarını da veririm. Fahir Vallahi Parantez içinde 68. Ciddi Parantez mi? içinde Aa, 84. Keşke öyle bahsetseler. Tabii şey. ne kadar güzel. Ee, yani eğer sen bir şey özleniyorsan İngiltere'deki bir şey mi özleniyorsun? Tamam yani. tam anlamadım. Bakan olmayayım. mı? Valla ben bakan olmayayım. Böyle <gülüyor> nedense? Böyle yaşıtlarım şey olunca kendimi eziklemiş hissettim. Senin yeşitlerin yani evden fırça yemiş adam gibi oldu. İstifa etmiş adam zaten. Fahir. İstifa etmiş. Ama istifa etmeden önce Cuma günü adam bakandı yani. Onu da göz ardı etmeyelim yani. O da yani. doğru. Yani. O da doğru. Hafta sonu istifası çünkü. Yani. <gülüyor> daha Cuma günü bakandı doğru. Ee, bu arada İsveçli matematikçi Mikael Vajdemo Johansson. Bir, de, bir günden bir güne de e, Türk matematikçi Fahir diye. Çünkü ne de olsa bir diplomam da var. Ayıptır söylemesi Oktay. yani Tabii. Kimsenin de kusura bakmasın. E, okulumuz bana gücüne bu yetkiyi gitmesin. vermiş. Yani gücüne gitmesin. Orada çünkü matematikçi unvanıyla ben o şekilde geziyorum yani. O zaman sana soruyorum Fahir. Çünkü matematikçi, İsveçli matematikçi Mikael. Ben cevap vermek istemiyorum eğer matematikle ilgili bir konuysa. Çünkü diplomamı geri alırlar diye çok korkuyorum. Verme zaten. Yaklaşık bir şey söyle. Kırk. Ee, kravat bağlama biçiminden esinlenerek bir algoritma geliştirmiş. İşte, sıkıntı hep böyle bir şey işte. Ee, ondan sonra ve şeyi ortaya çıkarmaya çalışmış. Neyi? Bir kravatın. Adam gibi bağlamak için bir kadına ihtiyaç vardır. <gülüyor> Kaç farklı şekilde bağlanabileceğini. Vallahi bilmiyorum. Sayı yani. olarak. Sayı mı? <gülüyor> Vallahi. Ee... Bunu da Matrix'teki bir karakterden ee, esinlenmiş. Matrix'te kravat takan değişik değişik bağlayan kimdi ya? Vallahi Matrix'te bir tek kravatlı adam şey var. Ajan neydi? Ajanın adı. Ha, yok var ya. yok. O düz bağlıyor canım. Gözü bağlıyor da ajan işte yani bir kravatlı bir Agent o var Smith. yani. Ha, ajan simit işte. Yok yok başka biri bu. Senin o aging diyen dilini severim. O da aging simit. Sevmem kardeşimsin. <gülüyor> e, 2013, 2003 tarihli filmde kravatını e, oldukça, ne bu ya? Kravatını oldukça nadiren kullanılan... E değil. Ne bu ya? Düğümüyle. Ha özel bir isim varmış bu düğümün. Hmm. O şekilde bağlıyormuş. Matematikçi de dikkatini çekmiş bu. Bu ne Acaba ya? kravat dediğimiz şey kaç farklı şekilde bağlanabilir kaç, diyerek bir şey yazmış. Kaç? Kırk mı? Bir algoritma geliştirmiş. 40 kırk. Bir milyon falan diye böyle bir rakam verecek bir sinirleneceğim bir bağıracağım. Bağla o zaman bir milyon tane çeşidini göster bana diye. Alt üstü bir kravat bağlıyorsun yok kaç çeşit bağlıyım ne bileyim. Bağla adam gibi güzel gözüksün yeter. Çıkarmış hepsini çıkarmış ya. Kaç? Bu bu şekilde şu şu şekilde. Bu, bu, bu şekilde Bele bele efendim. yaparsan bele olur. Böyle böyle. Bak, böyle. Bunu, buradan bak, bunu, lap bunu dizden çekiyoruz. yaparsın böyle olur. Efendim. Ben, bir iki, ben iki çeşit biliyorum. Olur. Bir boyunda bağlama biliyorum. Evet. Bir diz üstü bağlama biliyorum. E bir de elde boşta bağlama var. Yani. Sonra kafayı geçirme var. Üç. Elde boşta bağlama genelde ben dizde yapıyorum. Ben, ben iki tane biliyorum. Ben Zaten sen... bu dediklerimiz bağlama şeyi değil. Onlar yöntem. Yöntem. Ama yani oluşan şekil kaç? Ha, çeşit? Oluşan şekil dedin. Genelde yamuk yumuk bir iki şekil. Ya iki, üç çeşit var. Bir İtalyan stili var. Böyle ortasında çubuğunu bırakma falan. Dar kesim. Dar kesim, bele oturan falan. Bir daha böyle şey var. Kaçmış? Çok merak <gülüyor> ettim Oktay. Vallahi. 177 bin 147. Ağır konuşmak Ne bir eksik ne bir fazla. Ne bir fazla demiş. Hepsini göstermiş mi? Bakın böyle böyle yaparsınız. Tabii tabii bir. hepsini göstermiş. Böyle yapar. İki. Bu, bu lazer pointörü kaç senedir kullanmayı istiyordum falan deyip oradan göstermiş. Vallahi bu, bu ne demiş. diyeyim ya ne diyeyim. Bu olmasa mesela demiş 177146 bin olacak demiş. Dünyamız var ya bugün bir adım daha ileri seviyeye geldi. Uygarlık düzeyimiz bir seviye daha medeniyet bir seviye daha yukarı çıktı. Bir çıt daha. Çıta bir santim daha yükseldi. Yüksek atlamada öyle düşünün nasıl ki uygarlık bir yüksek atlamaysa eğer evet e, bir santim daha yükseldi bugün. Böyle böyle hepimiz elimizden gelen e, gayreti gösterirsek e, sanırım dünyamız 3-5 sene içerisinde yani hakikaten çok ileri bir uygarlık düzeyine... Roketleyeceğiz ya. diyeceğiz Öyle Mars falan değil ben e, şeyler arası. Galaksiler arası. E, evrenler arası. Evrenler arası düşünün yani. O dereceye ulaşacağımıza eminim. Böyle böyle. Ama herkes bak adam hiç üşenmemiş 177 bin bir var. Fazlası var, eksiği yok. Kravat bağlama şekli bulmuş. Demek ki çeşit çeşit insan var. Çeşit çeşit kravat bağlama da var. yani bu 177 bin 147'den birini beğenirsin sen Fahir. Birini beğen. ki sana uygun bir bağlama şekli vardır. Birini... Sen kravatı tak muhterem. Sen beğenirsin de takarsın çok güzel. Bakalım çevrendekiler bunu hazır mı? Evet. Oktay bizim en büyük sıkıntımız da senle ben de fark ettin. Yani sen ben dediğim bir de bir arkadaş daha vardı kim vardı ya yok neydi yok. o arkadaşım burada şey işlerine bakıyorum ha, egemen egemen mi, egemen mi? Ha. He, tamam. yani hiç böyle kravat taktığımız çok nadir yani sene içinde birdir belki değildir acaba yani. kravata mı geçsem ben ya oktay evet yani sen şu ilikli pozisyondan geçsem mi e ki kravata ya sevgi diniciler biliyor dedi bu kısmı. Acaba? Yani şu anda bak Oktay Demirci şu anda zayıflamayla beraber bir... gömlek yapalı, yakalarının kapandığını keşfetmesiyle <gülüyor> beraber kapanabildiğini direkt gömlek yakalarını kapalı kullanıma geçti. Bir eksik bir eksik ve acaba... Oktay Demirci stili diye bir şey oluştu zaman içerisinde ama bence şey yapabilirsin yani oraya bir şey bir ihtiyaç var yani. Vardı mı pek? Acaba denesem mi bir kravat mı denesem acaba? O, bu arada evet e, şu anda gelen önüme gelen mesaja göre e, e, Oktay Demirci senin sen, sana galiba şey yapılmış kravatlı senin kravatlı bir dönemi var biliyorsun. ...televizyon programı esnasında... ...esprili kravat diye bir şey vardı? Sen zamanda yapmıştın şimdi hafızaları kazıyan... ...birtakım insanlar... ...vallahi şeyin altından... ...pistiklerin altından Oktay Demirci'nin esprili kravatı... Tamam tekrar kravat... dönsem mi? Ne olacak ki? Dön abi ya vallahi dön. Hazırda kravatın yok mu? Ne oldu o kravatlar Oktay? Televizyon programı... Bazıları dönemi. duruyor ya. Bazıları, bazıları derken... ...diğer kısmını ne yaptın bazıları yani? Bazıları üzerine... ...zeytin döküldü fire. Ekmek şey yaparken... Ha, ekmek yerken falansa var. sıkıntı yok. Ekmeği ba bazısı lavabonun içine girdi elimi... Falan yıkarken. Sen de nasıl hoyratçı onları hemen elden İşte çıkardın. alışkın olmayan boyunda kravat durmaz diye bir laf vardır. Onu da az önce Oktay Demirci sarf etti yani. Anneannemin bir laf ama onu ben biraz değiştirdim. Yani o yüzden böyle eğiliyorsun, bir şey yapıyorsun. Zor iş kravat şey yapmak. Kravata sahip olmak zor iş. Oktay Şu bir tane iğne, nasıl? bir tane şuraya iğne. Ne? Kravat iğnesi mi? Bir tane şuraya, bir Piş! tane buraya. Yani Oktay vallahi var ya tam böyle ya bir... Ya şu anda düşünüyoruz hemen yadırgama hemen şey ya. Seni hemen şey yapıyorum hemen, hemen Hemen hoyratça eleştirme yani bir bak hangisine kravat iğnesi deniyor? Bence senin geçmen gereken şey kravat iğnesi dediğin bir aşağı var gömlekten ayrılmasın diye Bir de işte yukarıda lava, yakaları lava, bir araya... O da kullanılmak bir için. Bir de yakaları bir araya getiriyor. O ne işe yarıyor? Ya yakalar eskiden böyle karbonat mı yoktu onun eksikliği döneminde düğme mi? Düğme abi şurada düğme yok muydu? Ya hayır işte onlar böyle kıvrılıp yukarı... Saçma sapan görüntü teşkil etmesin diye teşkil onu, etmek mi? Görüntü teşkil etmek diye bir şey var. Ondan sonra onlar bir araya öyle getirildi. Fahir programımızla ilgili bir takım iddialar var. Tapeler yayınlandı. Buyursunlar. Ersin Bey demiş ki, e, hani şu şarkıdan çalarken çıkarken aynısını yapıyorsunuz yapmayın diyen Hı. olmuş ya sana. Evet. Onu diyen kimdi? Alo Fahir diye mi aradılar seni diyor. <gülüyor> Hala Fahir onu yapmayayım. Bir büyüm aradı ya ne yapacağım? <gülüyor> Özür diledim mi? Özür diledim ya ne yapacağım şaşırdım yüzüm kızardı ya. Yalnız programda da tam Alo Fahir, Alo Oktan olmuyor. Alo Ege olmuyor. Alo Fahir. Ama yani şu anda Vallahi radyonun sen... radyonun önünde bir ses kayıtları var. Ee, şey ses kayıtları var dedim şey bırakmışlar. Ne? CD bırakmışlar. Onu ilerleyen reklamdan sonra çalarız yani sıkıntı olmaz. Neyse çıksın ortaya. Herkes hakkında ileri geri bir takım laflar ediyor neyse o yani vallahi öyle çünkü sen dedin aynısını yapanlardan yapmamızdan rahatsız olanlar var falan diye ya onu Ersin Bey yakalamış benim hiç dikkatimi çekmedi vallahi vallahi bravo Ersin Bey ya. Ersin Bey helal olsun size Modern sabahlar Moder sabahlar Modern sabahlar <Gülüyor> Ey günler, günaydın, ey günler. Sevgili dinleyiciler size de ey günler diyerek başlamak isterdik ama... ...sadece birbirimize ey günler diyebiliyoruz o yüzden... ...sizin de tadınızı kaçırmamak adına hiç bu tür cümleler, bu tür laflar sarf etmiyoruz size. Artık zamanı geldiyse... Türk basketboluna bir katkıda sizin olsun istiyorsanız ne maçına bilet ya, ne maçına bilet veriyoruz bir maça bilet veriyoruz hangi maça bilet veriyoruz onu da hemen söyleyelim Euro Cup'ta son 16'ya kalması beklenen ikontet Ankara Kolejlilerle Dinamo Sassari maçına 12 Şubat Dinamo Sassari Dinamo Sassari maçına Bu, bu maç ki 12 Şubat Çarşamba günü saat 19'da Ankara Arena'da gerçekleşecek Bu maça davetiye veriyoruz Davetiye bilet veriyoruz Ne verelim Oktay? Başka bir şey Biraz da para veriyoruz Orada gidersiniz Sen maçınızı seyredersiniz 2 gram bir kuru yemiş yersiniz Bir şey olursunuz Bir şey soralım Türk basketboluyla ilgili Ya da Türk basketboluyla ilgili olmasına gerek yok Basketbolla ilgili Şey saysınlar bize bir şeyler saysınlar. Tamam, saysınlar. Ya tabi şimdi yaş grubu olarak biraz bayağı yukarı şey söylersek olmaz. E, hemen benim aklıma Ne saysınlar? Beyaz gölgeden 3-5 isim saysınlar diyecektim de sonra vazgeçtim. Yani yani beyaz gölge deyince bakan böyle birbirlerine bakan bir takım insanlar görüyorum yani beyaz şu anda. Beyaz gölge diye bir şey dediler. Beyaz gölge. Abi ne şey var ya şey olur orada. abi demiş bir tanesi. Genç. Gençlerden biri. <gülüyor> Gençlerden bir tanesi. Ee, basketbol deyince akla gelen başka şeylerden bir tanesi ne olabilir? Oktay sen yardımcı ol biraz pek bana. Çok, pek çok sorumuz var. Pek çok cevabı olabilir. Fahir. Evet. Pek çok e, basketbol. O zaman böyle bir konuda yardımını istediğimiz bir insan var. Ee, basketbol deyince, daha doğrusu spor deyince, görevinin başında olması gereken isimlerden bir tanesi. Çok sevgili. Ee, Ozan Kayadelen e, hattımızda olması lazım. Sportif, danışman Sportif danışmanımız. Ne soracağız adama sorumuz da biz yok. sormayacağız sonunda. abi. Adam sorsun. Sonuçta biz muhatap oluyoruz ya dinleyiciyle. <gülüyor> Zaten vaktimiz de yok. Programı son 20-25 dakikasına son girdik. Son 20-25 dakikası Çok ya. Boş şekilde... ya, Basketbolda olmak zorunda da değil. Arkadaşım arısınlar hemen verelim yani. Bu kadar atlı deve. Demek ki e, basketbola gönül veren herkes istediği gibi arısın. Hemen Zartli'ye davetiyesini verelim ya. Bu kadar basit isim soyad alacağız. O kadar atlı deve değil yani. Allah Allah. Yani. Görmüştür bile bak. Hemen. Hemen işte aradığınız şey bulduk. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhabalar hanımefendi. Türk basketboluyla yakından ilgileniyorsunuz anladığımız kadarıyla. Çok değil, hayır. Hiç basketbol maçına gittiniz mi hanımefendi? Gitmedim, o yüzden. E, vallahi gidin işte, ayağınıza gelmiş fırsat. E, evet, çok güzel olur. Çok güzel olur. Adınızı alabilir miyiz hanımefendi? İrem Er. İrem Er. Evet ne kadar böyle otobüste falan mısınız evet aynen bu Dışarı, arada çok sonunda, güzel. siz hep otobüste kalın e hiç inmeyin böyle <gülüyor> dışarıda gürültü olunca biz tanıyamadık sizin sesinizi şey, hafta sonunda Oktay ve herhalde aynı e programdaydık birlikte ya, program dediğim aktivite yani beraber aktiviteler yapıyorsunuz mesela. Oktay hiç <gülüyor> haber vermiyorsunuz neredeydiniz Banyada mı izlediniz evet. sizde e beğendiniz mi hayır beğenmediniz mi ya ben ama her hafta 3-4 işte falan her şeye gidiyorum. Sık takip ediyorum da oyun çok... Yani. İrem Hanım sizde şey var mı? Vallahi mı ben beğendim ya onu söyleyeyim de. Oktay, öncelikle Hadi teşekkür ya. ediyoruz. Ben, Manya dayı adına ben sana teşekkür ediyorum. Ben beğendim. İrem Hanım'da da biliyorsunuz biraz şey var. Ne derler böyle hiperaktivite. O yüzden beğenmiyor olabilirsiniz. İrem Hanım, veriyoruz ha kimle gideceksiniz? Tamam. Tamam, çok iyi olur ya birini bulurum ben uzun boylu bir arkadaşım olabilir tamam, uzun, boylu uzun boylu bir arkadaşımız bir arkadaşı olunca tek kişi geldi aklımıza hiç tanımamamıza rağmen size evet. iyi eğlenceler ediyoruz İrem Hanım yayından sonra bizi arayın detayları ben size aktarayım tamam, teşekkür tamam teşekkür teşekkürler <gülüyor> hoşçakalın hemen bir davetiye daha verelim Oktay Bey Böyle hemen... havalarda mı saçılacak Faiz? valla saçılacak kadar davetiyemiz var ayıptır söylemesi Türk basketbolu dedik Oktay Bey herhalde bir nebze de olsa bir davetiyeli bu işi bitirecektiyiz günaydın Günaydın Kimle görüşürüz efendim Tamer, Tamer, Karagöz. Tamer Karagöz Evet Tamer Bey daha önceden basketbolla ilginiz var gibi geliyor İlgim var evet antrenörüm yani Antrenörsün evet. sesinizden belli vallahi uzun boylu ve iri yarı <gülüyor> geniş omuzlu <gülüyor> adam, adam sesi var <gülüyor> Geniş omuzlu adam sesi var sizde ya öyle bir şey var mı yani bilmiyorum da Kaç boyunuz Tamer Bey 1.88 Ama yok bir değilmiş. kilonuz kaç 87. 87. Ee, çok ideal bir vücut. Fitting geldi. Fitting geldi Ayak numaranız kaç? Ayıplar söylemesi. Çünkü Tamer Bey basketbolcuların elleri, ayakları koca koca man olur. 44 numara. Aslında çok güçlüsünüz ama. Bildiğiniz değil. hakikaten minyon tipli bir basketbol oyuncusu olurdunuz olsaydınız. <gülüyor> minyon O yüzden antrenör oldunuz. <gülüyor> İyi antrenör olmuşsunuz. Oynarken mök'eyiniz neresiydi? Mök'ey, mök'eygart oynanır ne olmuş? E, ben küçük yaşlarda oynadığım için O zaman 4 e, numaraydım. 4 numaraydınız. Olsun. Hı? Bizim için 4 numara hep kalbimizde siz 10 numara 5 yıldız. O 4 numara da bizim için. <gülüyor> Olsun can... affedersiniz 4 numaradaydım dedi. <gülüyor> yani dinleyicimiz <gülüyor> affedersiniz 4 numaradaymış. Tamer Bey e, sizi de o zaman Buyurun. maça gönderiyoruz. <gülüyor> Aslında istesene siz kendiniz çok rahat giderdiniz ama yani kırmadınız bizim sayemizde. Siz nerede bilir? antrenörsünüz bu arada Tamer Bey onu da bir örelim. Karşıyaka Ankara. Karşıyaka Ankara. Hı hı. Şimdi anlaşıldı. Önce, anlaşılmadı. İzmir Karşıyaka ile bir alakası yani, olmadı, anlaşıldı. O doğru. E, aslında alakası var. İzmir Karşıyaka'nın e, Ankara'daki şubesi. Ha, ha, Ankara'daki mi? şubenin başındasınız. Evet, evet. Yani oradaki altyapı antrenörlerinden bir tanesiyim. Hı, hmm, nerede peki Karşıyaka kulübünün Ankara'daki yeri? Öyle bir şey var mı bilmiyorum da. Yoksa ya, Aslında birkaç yerde çalışılıyor şu an. Ö, tek bir yer yok. Hı, hmm, antrenmanları e, yapıldığı yer. Geliştirilmeye çalışıyor. <gülüyor> evet. Hmm. Şöyle biraz yerler. Tamer Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun bir destekle de siz attınız. Çok sağ olun. Kolay gelsin talaha gelsin size de. Genç sporcular size emanet diyoruz. İyi günler diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Geri günler. Hoşça kalın. Günler. Hoşça kalın. Evet bir tane daha verelim Oktay Bey. Bir tane daha verelim mi? Senin, verelim. Senin canının yerim ben. Senin canının yerim. Verelim. Hadi bir tane daha verelim. Tane daha verelim. Son, Ama en son, son en son son veriyoruz çünkü reklama gideceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ersin ben. Alo Fahir Ersin. Alo Fahir Ersin ha, Bey. Ha, Ersin hoş Ersin geldiniz Bey. Ersin Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sevgili büyüğüm Topaz hoş geldin. şey yapmaya evet. çalışıyoruz, yanmaya çalışıyoruz işte. Uyandınız mı Ersin Bey? Uyuyanamadım ya. Hala uyanamadım. <Gülüyor> Uyanamadı. Koridorda yatarsanız uyanamazsınız. Neredesiniz böyle yankılı yankılı geliyor sesiniz? İş yerindeyim ya. İş yeri ne iş yeri orası? Ersin Bey ne satıyorsunuz? Ee, ev, yemekleri. ev yemekleri satıyorsunuz umut evet. satıyorum deseydiniz ya, ya. o ne? da güzel olur umut satıyorum ne satıyorsunuz dedik biz size siz de bize umut satıyoruz diye cevap verseydiniz ev yemekleri ne var bugün Ya bizim menü kalabalık şimdi zaman almayalım ya çok fazla yemeğimiz var Tamam bugün gelen ne yesin o zaman Ersin Bey zaten ismini şey yapmıyoruz da yani Pek çok farklı yere götürüyor gidiyor daha doğrusu anladığım kadarıyla değil mi Ersin Bey yemekler Tabi tabi Siz istediğinizi yiyebiliyor musunuz aralardan ya biz istediğimizi yiyoruz ama insan bir noktadan sonra... Şey Bıkıyor söylüyor. değil mi ya? Bir kebap evet, istiyor, vallahi. bir şey istiyor, bir lahmacun istiyor. Aynen ne, öyle. Ne mesela bugün sizin yiyeceğiniz şey ne onu söyleyin. Ben bugün okula gideceğim. E, <gülüyor> muhtemelen okulda yemekhanede falan bir çıktıysa onu yiyeceğim. Siz hem çalışıp hem okuyup hem de yemek mi yiyorsunuz? <gülüyor> yemek yiyorum evet genel olarak yemek yiyorum. Ne kadar zor bir ee, hayatı aynen. var. Biz de bunu destekliyoruz Ersin Bey. Kolay gelsin. Ersin Bey soyadınız neydi? Tek. Tek. Tek. Ersin Tek, size de verdik. Çarşamba günü saat 19'da. Aman kimseciklere söz vermeyin. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere oşekalı. Sağ, ol. sağ hoşça kalın Ersin Bey. E, Oktay Bey, Türk Basketboluna bu kadar katkı yeter tahmin ediyorum. Kazanan yine spor oldu. Kazanan İrem Erten, Merkara Göz ve Ersin Tek. tek. E, bu yani spor oldu. E, spor oldu. Aslında onlara da duyuralım buradan nasıl alacaklarını. Mı? Kapıda da, isimli, isimleri kapıda olacak. Isimleri olacak. Hangi kapıda diyen olursa VIP kapısı dememiz herhalde yeterli olacaktır. E, VIP kapısında neyse arkadaşlar... Geçerli bir kimlik, kimlik geçerli bir kimlik... kimlik de. Sahte kimlik dedik. <gülüyor> ve e, 4, tane, dedi. 4 tane fotoğraf... 12, 12 tane üstü. 12 fotoğraf mı? 12 tane üstü o da manyak gibi şey yapalım. 12 tane fotoğrafla girişlerini yapabiliriz. E. Tabi bir de 150 lira parayla. <gülüyor> Tabi 150 lira gibi cüzi bir ücret <gülüyor> karşılığında. Yok yok. Bugün mükemmel bir gün olacak...